Kıymetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz Hasan Ergün sormuş Sarhoşken namaza yaklaşmayın ayetini nasıl anlamalıyız namazın yani Arapça'da sala kelimesinin 18 farklı manası vardır bu ayeti sadece namaz için mi anlamak gerekiyor Evet sarhoşken ne söylediğinizi birceye kadar namaza yaklaşmayın buyurdu bunu biraz daha geniş anlamak gerekiyor. Eğer biri ne söylediğini bilmiyorsa namaza durmasın dedi. Namazı kılarken, namazdayken ne söylediğini bilsin dedi. Öyle söyledi değil mi? Bu durumda eğer biri ne söylediğini bilmiyorsa namaza durmaması lazım. Onun için namaza durmadan önce gönlünü boşaltmak için 3-5 dakika Evet, namaza hazırlanması gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah'ı zikret. Gönlün mutmain olunca kalk namazı ikam et. Kalk namazı kıl. Önce Allah'ı zikretmen lazım. Hatırlanma, hatırlaman lazım. Rabbimin huzuruna çıkıyorum deyip namaza hazırlanman lazım. Ki ne söylediğini bilebilesin. Bir de şöyle alamak lazım. Bütün namaz boyunca ne söylediğimizi bilmiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz ama ne söylediğimizi bilmiyoruz. Acaba bu da ne söylediğini bilinceye kadar namaza yaklaşma, bölümüne, sınıfına girer mi girmez mi? Önce bunun üzerinde tefekkür etmek gerekir, anlamak gerekir. Ya da namaza durmuşuz ama aklımız başka yerde. Aslında okuyoruz ama ne söylediğimizi bilmiyoruz. Başka bir şeyle gönlümüz meşgul. Şeytan bu sese vermiş, bizi başka bir tarafa taşımış. Ruh da, ceset bir arada değildir. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam Allah ruhla, cesedin, gönülle cesedin bir, bir arada olmadığı ibadeti kabul etmez dedi. İbadetin kabul olabilmesi için gönülle bedenin bir arada olması gerekir. Namaz esnasında eğer gönül başka yerde dolaşıyorsa bu durumda zaten ne söylediği bizi bilmiyoruz bedende gönülde bir arada bulunmamış olur. Onun için mutlaka herkesin Fatiha'nın manasını bilmesi gerekir ki ne söylediğini bilmesi gerekir. Manasındadır bu aynı zamanda. Eğer ne söylediğini bilmiyorsa namaza yaklaşma dedi. Eğildi, Sübhan'ar-rabbiyal azim dedi. Benim Rabbim azimdir. Azim olan Rabbim Sübhandır. deyip ne söylediğini bilmiyorsa, bu durumda o namaza değildir zaten. Namaza yaklaşmış. Namazda durmuş ama, ne söylediğini bilmiyorsa, Allah yaklaşma dedi. Yani böyle taklidi bir ibadet yapma dedi. Namazı taklidi olarak kılma dedi. Namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. Taşa demek, aşırılık demek. Her türlü aşırılık. Yani Allah'a karşı, her türlü saygısızlıktan alıkoyar. Her türlü yanlışı yapmaktan alıkoyar. Namazımız eğer bizi alıkoymuyorsa bu durumda e, namazı taklit etmişiz. Gerçek manada namaz kılmadığımız gibi namaza yaklaşmamız bile doğru değilmiş aslında. Onun için önce kurulun mutlaka Fatiha'yı öğrenmesi lazım. Manasını öğrenmesi lazım. Fatiha'yı okurken ne söylediğini bilmesi lazım. İyâkenâ budû ve yyâkenâ stâin derken yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istian ediyor, seni istiyoruz. İstediğimizi yalnız senden istiyoruz, seni senden istiyoruz. Bunu direkt Allah'ı muhatap alarak söylüyor. Eğer o anda huzurda değilse, ne söylediğini bilmiyorsa, neyi düşünüyorsa bunu kelimeyi ona söyledi. Seni istiyorum dedi. Her neyi o anda düşünüyorsa. Onun için namaza e, dururken ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Ne söylediğimizi bilinceye kadar namaza durmamamız lazım. Gönlümüzü boşaltıp Rabbimin huzur Rabbimizin huzurunda e, durma halini e, bilinceye kadar bekleyip öyle namaza durmamız lazım. Efendim bir izleyicimiz sormuş Allah demiş ki kul hakkı kul hakkı ile gelme neyle gelirsen gel e, kul hakkı nedir kul hakkı bu söz şeytanın bir sözüdür iblisin bu e, ile verdiği bir sözdür Allah böyle söylemiyor yani kul hakkı ile gelme neyle gelirsen gel demek ben kimsenin hakkını yemiyorum onun için ben cennete giderim demektir. Allah seni bağışlar demektir, seni cennete koyar demektir. Ama Allah öyle söylemedi. Bir söz ki Allah'ın vahyine ters düşüyor, Resulü'nün söylediğine, Resulü'nün yaşadığına, hayatına ters düşüyor. O batıl bir sözdür, o e, yalan bir sözdür. Allah ne buyurdu? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani sen malını, canını Allah yolunda vermedikçe cenneti aramasın dedi. O zaman kul bir şey yapmasın. Sadece kul hakkı yememiş olsun, cennete gitsin. Allah öyle söylemiyor. Resulullah Efendimiz öyle söylemedi. Sahabe hayatını niye o kadar Allah yolunda feda etti, kurban etti. Onlar da biz de kul hakkı yemeyeceğiz. Cennete gideceğiz ceselleri. Onun için bu söz batıl bir sözdür. Bu söz şeytanın sözüdür. Kulü Allah yolundan e, Ali koymak için kullanmıştır. İblis bunu. Kullandırıyor onu. Müminin e, ayık olması gerekir. Feraset sahibi olması gerekir. Bir sözü Allah adına söylerken bunu Allah mı söyledi? Bu ayet midir? Hayır. kutsi hadis midir? Hayır. Peygamber mi bunu söyledi? Hayır. Peki niye Allah böyle söylemiş diyorsun? Allah'a iftira olmuyor mu bu? Allah'a iftira oluyor. Allah böyle söylemiyor. Onun için Allah'ın söylemediği bir sözü Allah'a isnat etmek, Allah'a yalan yere iftira atmaktır. Kim Allah'a yalan yere iftira atarsa, Allah ona gazap eder, onu lanetler, ona elin bir azap hazırlamışız buyurur. Evet. Bazı izleyicilerimiz rüyalarını sormuşlar. Ee, kıymetli izleyenlerimiz e, rüyalarınıza özel olarak e, mesaj yoluyla size iletilecektir inşallah. Burada soru ve sorunlara cevap ediyoruz. İnşallah özel olarak mesaj yola ileteceğiz inşallah. Efendim Hakan Aslan sormuş Manevi olarak nasıl biat etmemiz gerekir? Manevi olarak biat. Manevi deyince onu gönül itibariyle anlamak gerekiyor. Nasıl biat ediliyor? Ne üzerine biat ediliyor? Eğer bir müşid-i biat edilecekse, ne üzerine biat edilir? Allah'a vasıl olmak üzere biat edilir. Allah'a kul olmak, abd olmak, dost olmak, Allah'a vasıl olup, Allah'ın cemalini müşahede etmek üzere biat ediliyor. Bunun için gerekeni yaparım deyip biat ediliyor. Eğer biatini bozmazsa, gerekeni yaparsa, Allah o nimeti ikram eder. Bozarsa, bu kendi aleyhine olmuş olur. Evet. Efendim Abdülkadir Dala sormuş. Zehirli sevgi nasıldır? Hak olan sevgi ile zehirli sevgi arasındaki farkı nasıl anlamamız gerekir? Evet. Hak olan sevgi Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Allah'ın sev dediğini sevmektir. Buna beraber o sevgiye bir ölçü koymaktır. Neyi ne kadar sevmesi gerektiğini bilip o ölçüyü oymaktır, onu takdir etmektir. Ne kadar Allah'ın takdir ettiği gibi takdir etmektir. Allah ne kadar sevdediyse o kadar sevmektir. Onu nasıl sevdediyse öyle sevmektir. Biraz önce dünyayı anlatırken dünyayı sevmek lazım. Dünyayı çok sevmek lazım. Nasıl? Neden? Çünkü burada kulun Allah'ın rızasını kazanma imkanı vardır. Allah'ın rızasını ne kadar çok seviyorsa Allah'ın kendisini ne kadar çok sevmesini istiyorsa o imkan burada vardır. Bu imkandan dolayı sevmek lazım. Eğer dünya ahiretin tarlasıysa ahireti ektiği için, ahireti kazandığı için sevmesi lazım. Böyle sevince bu hak sevgiyi, bu doğru sevgidir. Ama Allah'tan bağımsız, ahiretten bağımsız, ahiretin tarlası olarak değil de zevk için, nefsinin arzuları, istekleri için severse işte bu sevgi zehirli bir sevgidir. İnsanları da Allah'tan bağımsız bir mütahhi olarak değil de bir menfaat için sevip dostluk kurarsa Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede kıyamet günü en candan dostlar bile birbirine düşman olur. Muttakiler hariç dedi. Gerçek sevgi, hak sevgi, müttakhinin Allah'ın hesabını yapıp Allah için sevenin sevgisidir. Geriye kalan bütün sevgiler zehirlidir. Kıyamet yerinde de o sevgi düşmanlığa dönüşür ki zehirli sevgi bu sevgidir. Evet. Efendim Mahmut Akko sormuş. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Rica etsen Nisa suresi 60. ayeti bize biraz açıklar mısınız? Evet. Allah Nisa suresi 60. ayette geçmişteki ehli kitabın kendi kitaplarına uymadıklarını, bununla beraber herhangi bir konuda Allah'ın hükmüne davet edildiklerinde onlara tağuta, yani Allah'tan başka hiçbir hükme uymamaları gerektiğini vahyettiği halde onlar Allah'ın hükmüne gelmiyorlar. Yalnız bunu şöyle anlamak gerekiyor. Sadece işte Allah Yahudiye, Hristiyana, ehli kitaba böyle vahyetmiş, böyle emretmiş demek yeterli değildir. Müminler de ehli kitaptır. Onların da kitabı Kur'an'dır. Bizim bu ayetten kendimize bakmamız gerekir. Neyi anlamamız gerekir bu ayetten? Her konuda emir Allah'ındır, hüküm Allah'ındır. Bir mümine düşen, Allah'ın emrini işittiginde işittik ve itaat ettik demektir. Eğer bunu söylemiyorsa, Allah'ın emrini tat tatbik etmiyorsa, herhangi bir konuda anlaşmazlığa günde düş onu Allah'a ve Resulüne götürüp, onun hükmünü gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul etmiyorsa o mümin değildir dedi Allah. Yok işte bu işi kanuna göre halledelim, bu işi işte şunlara göre halledelim dediyse onlar Allah'ın hükmünü kabul etmemiştir. Dolayısıyla Allah'tan başka her ne varsa tahut demektir o. Her neye göre onu har etmeye çalışırsa çalışsın onlar kendi kitaplarına el kitap iman etmemiştir. Müminler de kendi kitaplarına iman etmemiş demektir. Bakacağız kendimize, bakacağız müminlere Allah'ın hükmünü kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Allah'ın hükmünün, vahyinin önünde mi bu hakemi olmak istiyorlar? Yoksa Allah'tan başkalarının emrinin, hükmünün, kanununun önünde mi bu hakemi olmak istiyorlar? Kararı Allah mı versin yoksa kullar mı versin diyor. Allah versin demiyorsa, kimin kararını kabul ediyor, hikmini kabul ediyorsa, onu Allah'ın yerine koymuş demektir. Mesela bir örnek vereyim. Allah, erkeğe kadının iki misli miras takdir etmiştir. Mirastan iki kat takdir etmiştir. Ama kanun itibariyle kanun kanunda e, eşit miktarda. Bir kadın desek ki yok ben Allah'ın hükmünü kabul etmiyorum. E, kanun bana e, erkeğin hakkı kadar veriyor. Ben e, kanunu kabul ediyorum dese Allah'ın hükmünü kabul etmemiş demektir. Neden dolayı? Menfaatten dolayı. Bu durumda kanunu Allah'ın vahyine şirk koşmuştur o kanun koyanları dolayısıyla Allah'a şirk koşmuş olur. Evet. Efendim Möysel Ceyran sormuş, Hocamız Alevileri katleden işidi nereye koyuyor? Bir de Alevilik hakkında ne düşünüyor? Anlatabilir mi? Evet. Alevi deyince bunu tek bir e, cemaat olarak anlamak doğru değildir. Çeşitleri vardır, biliyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler bizim kardeşimizdir. Alevi eğer Hazreti Ali'yi sevmek demekse bütün müminler Alevidir. Hazreti Ali'yi sevmeyen var mıdır? Olabilir mi böyle bir şey? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim sahabemi sevmiyorsa beni sevmediği içindir. Kim beni sevmiyorsa Allah'ı sevmediği içindir. Kim sahabeme boz ediyorsa bana boz ettiği içindir. Kim bana boz ediyorsa Allah'a boz ettiği içindir. Sevmek bu. İman bu çünkü. Onun için bütün Aleviler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler ister ismi Alevi olsun, ister ismi Caferi olsun, ister ismi başka bir şey olsun, Sünni olsun, o farka etmiyor. İsimle kimse bir şey kazanamaz. Yani onlara ne denliği önemli değildir onların Allah'a imar edip etmediği, kul olup olmadıkları, Allah'a ve Resulüne itaat edip etmediği, Resulüne tabi olup olmadığı önemlidir. Ona bakılır. Eğer La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor, Allah'ın kitabını kabul ediyorsa, o bizim kardeşimiz. Allah hiç kimseye bir başkasını öldürme hakkı tanımamıştır. Fihir ismi Alevi olsun, isterse ismi Hristiyan olsun fark etmiyor. Allah böyle bir yetki, böyle bir hakkı kimseye tanımıyor. Hiç kimseye düşmanlık yapamaz. Düşmanlık yapmadığı kimseyi öldürebilir mi insan? Öldüremez. Eğer bir müminse, cezası ebedi cehennem dedi. Allah onlara lanet etmiş, kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse. Allah onlara lanet etmiş, gazap etmiş, onlara elin bir azap hazırlanmıştır. Dolayısıyla bunu yapan Allah'ın lanetine uğramış, Allah'ın gazabına uğramıştır. Ha diyelim ki Alevi değil de bir Hristiyan olsun. Aynı şey geçerlidir. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Hüküm bütün kitaplarda aynıdır. Allah'ın hükmüdür bu. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur dedi. Zalim kimdir? Zalimi de tarif ediyor. Seni ...öldürmeye çalışan... ...seni yurdundan çıkarmaya çalışan... ...bir de böyle yapanlara yardım edenler. Bir tek düşmanlık bunlara vardır. Durup dururken... ...yani saldıracak, öldürecek... ...sonra biz bunu Allah adına yaptık diyecek. Sorun nerede? Bir sorun var. Bir sorun vardır ki... ...o bütün ümmetin sorunudur. Allah'ın kitabına... ...ipine sarılmama sorunudur. Allah'ın kitabını anlamama sorunlidir. Peygamberine tabi olmama sorunlidir. Peygambere tabi olmayınca nefsini ilah edinir, nefsini peygamberin yerine koyar. Dolayısıyla o e, müminin, mümin olmanın kokusunu almamıştır, almaz. Alamaz. Mümin Allah'tan harşet duyanıdır. Allah'tan harşet duymuyor. Allah'ı sevmiyor. Allah için sevmiyorsa ona mümin denmez. Yani kim kendine hangi ismi verirse versin o fark etmez. Onun için müminlere düşen Rabbinin ipine sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmaktır. Kur'an'a sarılmaktır. Resulüne de tabi olmaktır. Resul alemlere rahmet. Değil mi öyle? Allah seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Eğer rahmet olamıyorsak ona tabi olamadık demektir. Ne kadar rahmet olduk o kadar tabi olduk demektir. Ama rahmet olmuyor. Azap oluyorsak ne olur? Tam ters tarafta durmuşuz demektir. Önce peygamberimize düşmanlık yapıyoruz demektir. Önce Allah'ın kitabına dolayısıyla düşmanlığımız Allah'adır. Allah'ın insanı yaratılış gayesi neydi? Allah'a kul olmak, abd olmak. İman etmek, bu imana, bu kulluğa davet etmektir. Hem de, kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler dedi. En güzel söz neyse onu söylesin der. Yoksa sonra şeytan aralarını bozar. Konuşurken bile sözün en güzelini söyle diye emretmiş yaratan. Eğer bir de bu yanlışı fiile döküp birilerine zulmediyor, azap ediyor, bir de öldürüyorsak kime yardım ediyoruz, kim buna seviniyor? İnsan elinden geldiği kadarıyla, gücünün yettiği kadarıyla insanları cennete davet etmelidir, cennete taşımaya çalışması lazım. Yoksa öldürüp cehenneme gönderiyoruz. Diyorsa biri kime yardım ediyor? Şeytana yardım ediyor. Asıl öldürdükleri cehenneme gitmiyor. Eğer mazlumsa onlar cennete gidiyor. Öldürenler onların günahını kendi günahlarıyla beraber yüklenmiş oluyorlar. Biri insan olmadan mümin olmaz. Önce insan olmak lazım. İnsan. İnsan olmayana kadar hiç kimse mümin olamaz. İnsan olan, kendisine tanıdığı hakkı, kendisine verdiği hakkı, karşısındaki insana da verendir, verebilendir. Kendisine nasıl bir muamelede bulunulmasını istiyorsa, karşısındakini de öyle muamele edendir. Böyle bir durumda, onlar kendilerine böyle bir muamele yapılsın mı istiyor? Hayır. Madem ki istemiyorsun, sen niye bu zulmü yapıyorsun? Evet. Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Hayat bir imtihan. Hepimize düşen mazlumdan yana olmaktır, haktan yana olmaktır, haklıdan yana olmaktır. Bununla beraber evet, zalime de karşı durmaktır. Bunu lafla söylemek yetmiyor yalnız. Elimizden geleni yapmamız lazım. Efendim hocam ben Şanlıurfa'dan Abdulaziz. Benim sorunum kandil gecelerinde ve mübarek günlerde hep niyetlenip ibadetimi yapayım, namazımı kılayım diyorum. Ama nedendir bilmem öyle bir asabiyet geliyor. O gün mutlaka birilerin, birilerinin kalbini kırıyorum. Evet. Demişler. Böyle mübarek bir zaman diliminde Allah'a dönmek lazım, istiğfar etmek lazım, tövbe etmek lazım. Hayatımızın, yaşantımızın muhasebesini yapmaya çalışmamız lazım. Eğer yanlış yapıyorsak, birilerinin kalbini kırıyorsak bu durumda aslında görmemiz gereken şey nedir? Şeytan bize hile yaptı ve bizi yanlışa düşürdü. Bizi tuzağına düşürdü. Böyle bir durumda Hemen gerekeni yapmaya çalışıp tevbe etmek lazım, istifar etmek lazım, özür dilemek lazım. Allah'a dönüp, Ya Rabbi bana yardım et demek lazım. Efendim aslında o sorunun devamı diğer tarafa gelmiş efendim. Evet. E, mutlaka birilerinin kalbini kırıyorum, ağzımdan çıkana hakim olamıyorum, sonra çok pişman oluyorum. Ama işten geçmiş oluyor, bana yardım eder misiniz? Allah razı olsun. Bu arada Salih abi çok, Salih abiyi çok seviyorum. Size de Salih abiyi, abiyi, de, abiyi de bana komşu ettiği için ayrıca teşekkür ederim demişler efendim. Allah razı olsun. Böyle bir günlerde, buna beraber önümüzdeki bir de Ramazan ayı var. Mutlaka kendi kendimize hakim olabilmek için kendi kendimizi, kendimizi hatırlatmamız lazım. Allah'ın bizi dünyaya niye gönderdiğini, bununla beraber bu tanıdığı imkanlardan dolayı ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalışıp, Ya Rabbi bana yardım et, ben yanlış yapmak istemiyorum, ben kazanmak istiyorum deyip kendi kendimize bunu hatırlatmamız lazım özellikle Ramazan ayında çünkü bir ay peş peşe o Kur'an'ın indiği aydır. Bin aydan daha hayırlı gece aydır. İnşallah böyle yapmaya çalışırsa yanlışa düşmekten kendini korur. Efendim Ağdacı oğlu Twitter üzerinden göndermiş. Diyanet imamları layıklık, layıklık yemini ediyorlarmış. Bundan dolayı arkasında namaz kılınmazmış. Ne dersiniz? Evet. Demişler. Selamünaleyküm. Selam. Önce böyle bir yemin yoktur. Kim söylemişse e, yanlış söylemiştir. Hiçbir imam layıklık yemini yapmıyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yoktur yani. Olmamış böyle bir şey eğer böyle bir şey varsa, söyleyen iftira atmıştır. İmam, imamdır. Her imamın arkasında namaz kılınır. Kılınır ve kılınmalidir. Eğer o bağışla, ücretle imam çalışıyorsa, devletten aldıkları ücretle, bu da farz ki, devlet ücretini vermese, kim verecek? Haf verecek. Değil mi öyle? Bir köye imam gider, köylüler harman zamanı ücretini veriyor veya mahsul zamanı ücretini veriyor. Devlet nereden veriyor? Devletin kendisinin parası mı vardır? Milletten topladığı vergiyle bu ücreti ödemiyor mu? Gene milletten alınmış olur. Aradaki fark nedir? Hiçbir farkı yoktur arada. Elbette ki imamın da Allah'ın emrinin, hükmünün dışında konuşmaması gerekir. Eğer konuşuyorsa, ondan da uzak durması gerekir. Efendim Sedat Tekin sormuş, Selamünaleyküm, Aleyküm, Mürşidi Kamil dervişini ya da kendisine tabi olan kişiyi Sırat Köprüsü'nden geçirebilir mi? Ya da şefaat edebilir mi ona? Şefaati daha önce izah etmeye çalışmıştık. Şefaat çift yönlüdür. şef çift demektir. Şefaat şifa demektir. Çift yönlü şifa manasındadır. Eğer biri dünyada şifa olmaya çalışmışsa o şifa yarım kalmışsa Allah o şefaat hakkını ahirette verir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Yani biri bir baba edin ki evladına yardım etti, ona dinini öğretti. İmanda evladı ona tabi oldu veya herhangi birine tabi oldu imanda. Ama ameli onun ameli gibi olmadı. Allah cennette onları beraber eder, ayet-i kerime de öyle buyurdu. Onun neslinden gelenleri, imanda ona tabi olanları onlara katarız. Bununla beraber o vesile olduğu için onun amelinden de bir şey eksik olmaz dedi. Onun amelini ayrıca ona yazar. Kim kime vesile olursa, hidayette, cennet yolunda, Allah yolunda vesile olursa, o yarım kalırsa Allah onları beraber eder. Dolayısıyla vesile olan şefaat etme hakkına da sahip olmuş olur. Allah bu hakkı şeref olarak ona verir. Onları beraber etmek için. Dünyada eğer böyle bir bagı yoksa şefaat da olmaz. İstediği kadar yakını olsun, ister anası, babası, evladı olsun şefaat edemez. İmandı tabi olmuşsa böyle bir hakkı Allah veriyor, ihsan ediyor, ikram ediyor. Eğer böyle bir şefaat varsa bu şefaat her yerde geçerli demektir. Evet. Efendim adnan görmez. Selamünaleyküm. Biz pirimizi Allah için çok seviyoruz. Allah bizi dünyada da ahirette de bir ve beraber eylesin. Amin. Bazı insanlar şeriatı asmak kesmek olarak görüyorlar. Yine bazı insanlar model hayatın şeriattan daha güzel olduğunu söylüyorlar. Şeriat nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Evet, Şeriat din demektir. Allah'ın dini demektir. Allah'ın yolu demektir. Silat-ı müstakim yolu demektir. Şeriat aynı zamanda hayat biçimi demektir. Din hayat biçimi demektir. Kim nasıl hayatı yaşıyorsa, onun dini odur. Dolayısıyla onun şeriatı da odur, onun yolu odur yani. Kim hangi yolda yürüyor, nasıl yaşıyorsa hayatı, onun dini de şeriatı da odur. Din, şeriat deyince Allah'ın dini, Allah'ın hükmü, Allah'ın emri olarak anlamak gerekiyor. Ya Allah'ın bizim için tercih ettiği hayatı yaşar, şeriatta olur, dinde olur, Allah'ın dininde olur, sirat-i oluruz ya da kendimize bir yol buluruz, bir yol ediniriz, bir din üretmiş oluruz o zaman. Allah'a kulluğu kabul etmemiş, Allah'ın gösterdiği yolda gitmemiş, başkasının ya da kendi kendimize ürettiğimiz bir yolda gitmiş oluruz ki bu Allah'ı Rab olarak kabul etmemektir. Şeriatı, dini kabul etmemek. Allah'ın bizim için takdir ettiği sevdiği yolu kabul etmemek. Allah'ı kabul etmemektir. Evet. Efendim Özgür Akdemir sormuş. Allah kıyamet yerinden birçok ayette bahseder. Öyle ki durum hiç açıcı, hiç, hiç açıcı görünmüyor. Orada sıkıntı yaşamamak için dünyadan ne göndermek gerekir? Evet. Orada sıkıntı yaşamamak için Allah'a iman gerekiyor. Abdolmayı kabul etmek gerekiyor. Abdolmak için çabamızı, gayretimizi sarf etmemiz gerekir. Ebedi hayatımızı kazanırken kulluğumuzu yaparken Allah bizi imtihana tabi tutuyor. Onun için diyoruz, sevindirdiğin kadar sevinecek, Üzdüğün kadar da üzüleceksin. Allah imtihana tabi tutarken, insanlarla, varlıkla, mahlukatla, olaylarla, meselelerle imtihana tabi tutuyor. İnsanların gönlünden Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmamız mümkündür. Aynı şekilde gene insanların gönlünden Allah'ın gazabını kazanıyoruz. Lanetini kazanıyoruz. Gönül yaptığımızda Allah'ın rızasını, sevgisini kazanıyoruz orada. Gönül yıktığımızda da oradan Allah'ın gazabını, lanetini alıyoruz. Onun için bir gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmaktan daha ağırdır. Eğer orada üzülmek istemiyorsak, İnsanları üzmememiz gerekir. Sevilmek istiyorsak, insanları sevindirmemiz gerekir. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim bir kulun, bir müminin sıkıntısını giderirse, en şiddetli anda, en şiddetli günde, o kıyamet yerinde Allah onun sıkıntısını giderir. Kim bir kula yardım ederse, o gün Allah ona yardım eder. Yardımı hak etmiştir çünkü. Kim bir insanın aybını, günahını örterse o gün Allah onun günahlarını örter. Bütün muamele senin insanlara yaptığın muameleye göre yapılır. Onun için insan olabilmek için, mümin olabilmek için kendimize tanıdığımız hakkı insanları da tanıyıp Allah bana nasıl muamele etsin istiyorsan bizim de insanlara öyle muame muamele etmemiz lazım. Efendim Ayla Ersoy Şanlıurfa'dan bir insan bana haksızlık yaptığı zaman beddua ediyorum. Allah sana vicdan azabı çektirecek, iman versin diyorum. Bu yanlış mı, doğru mu? Hem dua hem duaydı bu. Evet. evet. Allah iman versin, Allah <gülüyor> ıslah etsin. Ee, biz de kendi hakkımızı helal edersek Allah için. Allah buna sevinir mi? Evet o büyüklüğü göstermek lazım. Beddua değil de dua etmeye çalışmak lazım. Efendim Ferdaş Karakaş sormuş. Mürşidinden uzak beldelerde yaşayan dervişlerin gönül halini koruması için nelere dikkat etmesi gerekir? Evet. Ve gönül bağını güçlendirmek için ne yapması gerekir? Gönülü beraber etmesi lazım. Onunla beraber yaşadıklarını ondan dinlediklerini düşünüp gönül itibariyle onunla beraber olmaya çalışıp Allah'ın emrettiği Resulünün yaptığı şekilde yapmaya çalışması lazım. Bununla beraber bunu güçlendirmek için ne yapmak lazım? Sohbeti dinlemek lazım, sohbetleri dinlemek lazım. Allah bu imkanı vermiştir. Kardeşlerimizin böyle yapması lazım. Evet. Efendim, Abdal isimli bir izleyicimiz sormuş. Onlarca tarikat piri nazarla terbiyenin olduğunu söylüyor. Mevlana, Mevlana Halid-i Bagdadi nakşilikte mürşid nazarı çok kıymetlidir demişler efendim. Evet. Aynı izleyicimiz e, Hazreti Mevlana'dan yek, zema, yek zemani sohbeti ba evliya bihter sadsal bi ibadeti riya Hazreti Mevlana Evet. Anlık sohbet, nazar değil midir diye sormuşlar. Evet. Işte. Her iki de sohbet demiş, nazar dememiş. Sohbet ederken nazarı erişir. Bu nazar da kula göredir yalnız. Kulun gönül haline göredir. Kul eğer gönlünü açarsa, yani mürşid sohbet ederken o gönlünü açarsa, onu almak isterse mürşidin nazarı gelir. Yoksa karşısında oturmuş olsun, Gönlü başka yerde olsun. Gönlünü açmasın. Bu benim için önemlidir. Olmazsa olmaz olandır. Beni mutlaka bunu anlamam gerekiyor. Anlayıp gerekeni yapmam gerekir. Dediğinde nazar gelir. Nasıl ki kötü nazar varsa, güzel nazar da olması gerekir. Biri hasetle baktığında, o nazar nasıl zarar veriyorsa, o muhabbetle bakıldığında, hele bir de gönlü muhabbetle dolu olan, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği bir gönülden eğer nazar ediliyorsa, evet faydası olmaz mı olur? Ama kime? Onu dinleyene yapar. Yoksa böyle sıradan birine yapmaz, yapamaz. Eğer dinlemiyorsa, yani sohbetini dinlemiyorsa, anlattığını dinlemiyorsa, o istediği kadar nazar etsin, bir şey yapamaz ona, ona bir şey veremez. Ona herhangi bir şekilde yardımda bulunamaz. E, manevi olarak hiç yetiştiremez. Yetiştirmesi için ne gerekiyormuş? Onu da söylediği gibi kardeşimizin e, sohbeti dinlemesi gerekir, o andaki e, o sohbeti dinlemesi Rabbinin huzurunda boyun bükücü Rabbinin rızasını istemesi o nazarı ona kazandırır, ona baktırır. Sohbetsiz, tek başına nazar e, asla işe yaramaz. Sohbet yaparken veya herhangi bir şekilde o müşidine, o muhabbetle bakışı, o gönül açışı ona kazandırıyor. Gönlünü, yani karşıdaki gönlünü açmadan müşid hiçbir şekilde ne ona nazar edebilir, sohbet etse de ona herhangi bir şey öğretemez, veremez. Çift taraflı bir şey yani. Tek başına nazarsa, yani hiç konuşmadan nazar ediyor. Yanlış, böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olsaydı Resulullah Efendimiz yapardı. Böyle bir şey yoktur. Evet konuşmuştur. Gönlünü açanlar iman etmiştir. Sahabe olmuştur. Gökteki yıldızlar olmuştur. Onun için onlara sahabe deniyor. Sohbet arkadaşı, nazar arkadaşı değil. Resulullah Efendimiz nazar ettiği için değil. Resulullah Efendimiz'i dinledikleri için. Gönüllerini açıp onu kabul ettikleri içindir. Efendim aslında aynı izleyicimiz Hz. Mehdi gelecek mi diye sormuş. Yalnız önceki programlarda sorulara cevap evet. bu soruya cevap vermiştiniz. Hazırt Mehdi'yi söylemiştik. Bütün müminler Mehdi konumunda olmalıdır. Mehdi hidayete ermiş olan, hidayete vesile olan demektir. Genel manada bütün müminler velidir ve Mehdi, Mehdi'dir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven mümindir, velidir. Dolayısıyla bu veli aynı zamanda e, Mehdi'dir. Yani hidayete ermiş ve hidayete de davet etmelidir. Bu emri Allah ona, mümine vermiştir. Mesela Vel Asr suresinde buyurduğu gibi bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı, sabri tavsiye edenler müstesnadır. Hakka, sabra, davet edenler müstesnadır. Bu Allah'ın emri. Yoksa hüsran olur. Aynı şekilde kendinizi ve ailenizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Nasıl koruyacak? Elbette ki davet ederek, hidayete davet ederek, o mehdilik, hidayet ve davet vazifesini yaparak bunu yapmalıdır. Onun için bütün müminler bundan sorumludur. Hidayete ermelidir ve hidayete davet etmelidir. Bir de özel manada mehdilik vardır, hidayete. Kamil manada, özel manada, kamil manada. Bu, Resulullah Efendimiz'i hem zahiri hem manevi olarak onun varisi olanlardır. Kıyamete kadar bunlar vardır. Birinin ötekinden herhangi bir farkı yoktur. Neden farkı yoktur? Çünkü her biri işi yaparken Resulullah Efendimiz'le beraber yapıyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hali, aklakı, o manevi tarafı onun gönlüne aks etmiştir. Onun için birbirinden farksızdır. Yani birçok aynada görünen hep odur. Onun halidir. Onun güzelliğidir. Onun tecellisidir. Son Mehdi de bunlardan bir tanesidir. Aralarında herhangi bir fark yoktur. Çünkü tecelli eden, aks eden, onun üzerinde görünen hep Resulullah Efendimiz'dir. Bütün peygamber varisleri, gerçek manadaki varisleri, onu temsil edenler böyledir. Mehdiler böyledir. Ama her bir mümin kendi marifetine göre, Allah'ın kendisine ikram ettiği kadarıyla o manevi harine göre Resulullah Efendimiz'i temsil eder ve Mehdi'dir, olmalıdır. Yoksa hüsran vardır. Evet. Efendim bir izleyici sormuş, namazın sünnetleri kılınmalı mı? Cevap elbette ki Resulullah Efendimiz'e tabi olmak için Resulullah Efendimiz kılmıştır. O namazı, tarzın dışındaki namazları bir muhabbet olarak, bir şükür olarak kılmıştır. Onun için Ayşe annemiz soruyordu. Geceleyin ayakları şişinceye kadar namaz kılınca Resulullah Efendimiz buyurdu ki Ya Allah. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti. Öyle buyurdu. Niye kendini bu kadar yoruyorsun? Ne buyurdu? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Şükredici bir kul olmayayım mı? Şükür. Allah'a teşekkür ikramından dolayı. Sünnet e, namazları namaza şükürdür. Allah beni huzuruna kabul etti. Rabbim beni huzuruna kabul etti. Seven sevdigiyle konuşmak ister. Görüşmek ister. Eğer namaz müminin miracı olursa onu aşkla yapar, muhabbetle yapar. Dört kılıyor, dörte ilave eder. E, sadece sünnetler değil, bir de Beş vakitten başka bir beş vakit daha Resulullah Efendimiz kılıyor, şükretmek için, sevdiğiyle beraber olmak için. Ne buyuruyor sahabe? Resulullah Efendimiz böyle sıkıntı olduğunda buyuruyor ki, Ya Bilal bizi rahatlat, çık bir ezan oku, Rabbimizin huzuruna çıkalım, şu sıkıntıdan bir kurtulalım, şu dünya sıkıntısından bir kurtulalım. Efendim, zamanın sonlarına doğru geliyoruz. Yalnız birkaç mesaj sor. daha var. Evet. Efendim, bir izleyicimiz şöyle sormuş. Bilinen ve anlatılmış letaiflerden başka gövdenin derinlerinde başka ve kuvvetli bir merkez hissedilmektedir. Gönülün aslı bu merkez midir? Resulullah Efendimiz buyuruyor, aleyhissalatü vesselam. İnsanda bir kalp vardır, bir gönül vardır, tabi ki gönülün bir de letaifleri vardır. İnsanda bir de Fuat vardır. Aslında o Fuat bütün e, o letaifleri de içinde barındırıyor, merkez korumundadır. Allah oraya tecelli ediyor buyurdu. Evet, Allah'ın tecelli ettiği merkezdir o. E, gerisi hepsi anlama kabiliyetidir. E, görme, işitme, anlama kabiliyetidir. Ama e, o Fuat, Allah'ın tecelli ettiği e, yerdir, gönüldeki e, makamidir. E, ona gönül arşi da demek doğrudur. Gönül arşi. Nasıl kainatta bir arş varsa, Allah oradan emrediyor, oradan hükmediyorsa, evet, Fuat da öyledir. E, Resulullah Efendimiz'in mirajdaki tecellisi de böyleydi. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Evet. Daha önce bu ne anlamak gerekir bundan? Daha önce bu müşahedeyi zaten gönlünde yapmıştı. Bir de zahiri olarak miraj olunca ikisi birbirini tasdik etti. İkisi aynıydı yani. Allah bir kulun gönlüne de öyle tecelli eder. Bütün kulların gönlü bu vasıftadır. Bu vasıfa eremiyendir. Bunu inkar et, kendini inkar ettiği içindir. Kendindeki güzelliği inkar ettiği içindir. Allah'a olan yakınlığını inkar ettiği içindir. Gönlünün arzu olduğunu inkar ettiği içindir. Sadece böyle zahiri olarak bakıp hayatı böyle yaşarız, herhalde cennete gideriz gibi düşündüğü içindir. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. insanlar cennete gittiğinde cennet ehlinin en aşağıdaki mertebesinde olan kimseler Allah'ın kendisine ikram ettiği, cennete ikram ettiği köşlerine bakarlar, saraylarına bakarlar, eşlerine bakarlar, hizmetçilerine bakarlar, nimetlerine bakarlar. Bu en aşağıdaki cennet ehlinin nimetleridir. En yüksek mertebedeki cennet ehlinin nimeti de onlar Rablerine bakarlar. Rablerinin cemalini müşahede ederler. Sonra buyurdu ki, Resulullah Efendimiz e, o gün yüzler vardır. Evet, taptase, nur saçıyor, pembeyaz. Rablerinin cemaline bakarlar. Ayetini okudu. En yüksek makamdakiler Rab'binin cemalini müşahede edenlerdir. Rab'biyle beraber olanlardır. En aşağıdakiler de dünya hayatını yaşarken böyle bir derdi olmayıp, sadece e, cennet için, cennetin nimetleri için ceva gayret sarf edenlerdir. Allah bizi o cemalli müşahede eden kullardan eylesin, evet. Amin. Var mı başka sorumuz? Efendim, birkaç tane daha var aslında. Buyurun. E, Derya Akka'ya sormuş, evet. selamun aleyküm. Ben Deli Akka'ya, mürşidimizi bize, bizi de ona şahit eden Allah'a hamdolsun demiş efendim. Allah razı olsun. Efendim, Resul ve Nebi kavramının farkını açılar mısınız diye sormuşlar efendim. Evet. Nebi, Nebe haber demektir. Allah'ın haber verdiği, haberdar kıldığı kimse demektir. Nübüvvet sahibi. Allah'ın kitap verdikleri manasındadır. Resul elçi demektir. Allah'ın vahyini taşıyan. Bazen Allah hepsine birden Resul de, der. Ama Nebi daha farklıdır. Allah'ın kendisine vahyettiği, kitap verdiği, aynı zamanda bu nübüvvetin Resulluğunu yapanlardır. Nebi aynı zamanda Resul'dur de. Allah'ın kendisine haber verdiğini, vahyettiğini, bir de onun elçiliğini yapıp, vahyi Allah'ın e, Resulullah Efendimiz'e buyurduğu gibi, Allah bu vahyi sana taşıyabileceğin, ulaşabileceğin her yere ulaştırasın diye vahy ediyor. Eğer sen Allah'ın vahyini taşımazsan, Allah'ın Resul'lüğünü yapmamış olursun buyuruyor. Her Nebi aynı zamanda Resul'dur de. Resul ise elçi manasındadır. Allah kitap vermemiştir mesela. Evet özel olarak vahyetmiştir. Ama bir önceki peygamberin veya o devirde yaşayan peygamberin kitabıyla Resulluk yapıyor. Kim gibi mesela? Allah ayet-i kerimede Hz. İbrahim'i anlatırken İbrahim kavmine kavmini davet etti. Bir tek Lut iman etti buyurdu. Lut'u da başka bir kavme Resul olarak gönderdi. Bu durumda Lut Aleyhisselam Allah'ın Resulü'dür. Ama Hazreti Peygamber, Hazreti İbrahim hem Nebi hem de Resul'dür. Lut Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in nübüvvetiyle Resul'luk yapıyor. Evet, Lut ona iman etti buyuruyor. O Resul olarak başka bir kavme gönderiyor. Eğer biri Başka bir peygamberin Resulluğuyla, kitabıyla Resulluk yapıyorsa ona Resul denir. Allah ona kitap vermişse, sayfeler vermişse, vahyetmişse özel manada farklı olarak o da Nebi ve Resuldür. Yani bilinenin tam tersi nedir iş? Bununla beraber Resulullah Efendimiz Hatem-ül Nebiyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Bütün müminler Allah'ın resulüdür. Allah'ın resulünün resulüdür. Vahyi taşımak zorundadır. Evine taşımak zorundadır, hayatına taşımak zorundadır. Yoksa Resulullah Efendimiz'e tabiyeti yerine getirmemiş demektir. Onun resulluğunu yapmamış demektir. Biri Allah'ın ayetlerini evine taşıyorsa kimin resulluğunu yapıyor? Allah'ın resulluğunu, Allah'ın ayetlerinin resulluğunu, elçiliğini yapıyor. Onun için Müminler, Resulullah Efendimiz'in Risaletine ortaktırlar. Ortak olmak zorundadırlar. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ın Resulü iman etti. Müminler de, O'nun iman ettiği gibi iman etti. Aynı şekilde, Muhammedun Resulullah ve lezine Bir de, O'nunla beraber olanlar. O'nunla beraber olanlar da, o vahyi aynen taşıyor. Ama Resulullah Efendimiz Allah'ın nebisi ve Resulü'dür. Ötekileri Resulullah Efendimiz'den dolayı onun elçiliğini yapıyor. Ee, sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor. Oraya gittiğinde kendini nasıl tanıtacaksın diye sorduğunda, Evet Muaz diyor dedi ki Ya Allah, ben Allah Resulü'nün Resulüyüm diyeceğim. Evet Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İşte evet, işte böyle söylemen gerekir. Hamdolsun Allah'a ki e, böyle sahaben vardır. Çünkü kendi adına konuşmayacak, Resulü adına konuşacak. Dolayısıyla Allah adına konuşacak. Allah'ın vahyetini tebliğ edecek. Kendi adına konuşmayacak çünkü. Allah Resulü'nün Resulü, bütün müminler Allah Resulü'nün resulleridirler Olmak zorundadırlar. Ne kadar ona resul oldular, o kadar mümin olur, o kadar Allah'ın resulüne yakın olur. Allah'ın resulüne resul olmayınca kime resul olur? Her neyi kime anlatıyor taşıyorsa, o sözler, o haller kime aitse onun resulduğunu yapmış olur. Evet. Efendim programımızın sonuna geniş bulunuyoruz. Ben son bir soruyla Buyur. izniniz olursa kapatmak isteriz. Evet. Efendim e, selamunaleyküm. Ben Ergani'den Mesut efendim bize bizi efendim bize bizim içimizden birini gönderdiği için Allah'a sonsuz hamd olsun. İyi ki varsınız. iyi ki hayatımızda, gönlümüzdesiniz. Gönlümüzden, gönlümüzün sürekli gönlümüzün sürekli Allah ile beraber olması için zikir ehliyle beraber olmak için ne yapmamız lazım demiş efendim. Evet. İş dönüp dolaşıp imana geliyor, Allah'a abd olmaya geliyor. Eğer Allah insanı kendisini abd olsun diye yaratmışsa, işin özü özeti Allah'a abd olmaktır. Allah'a hiçbir şey şirk hoş Allah'a abd olmaktır. Bununla beraber mümin öyle her çiçekten bal arısı gibi toplayıp, bal yapması gerekir. İlmi öğrenirken, onun arkasındaki hikmete, Allah'ın muradına bakması gerekir. Bakıp onu anladığında, Allah onun gönlüne onu indirdiğinde, onu vahyettiğinde, onun gönlüne tecelli ettiğinde, balı üretti. Hikmeti üretti çünkü. Gönül hikmeti üretmiş oldu. Onu ikram etmesi lazım bir de. İkram ederken Allah bal için şifa dedi, Kur'an için gönüllere şifa dedi. Kur'an'dan o şifayı üretmesi gerekir. Elbette ki o şifadan önce kendisi istifade edecek gönlünün şifa bulması için. Nefsinin temizlenip tezkiye edip hastalıktan kurtulması için sonra onu ikram edecek. Allah böyle yapmayı hepimize nasip etsin, bizi yanlış bakıştan, kötü bakıştan, hasetle bakıştan, şeytani bakıştan muhafaza etsin inşallah. Bizi güzel bakanlardan eylesin, peygamberi bakışla bakanlardan eylesin, Allah'ın nazarıyla nazar edenlerden eylesin, muhabbetle, ferasetle, basitletle bakanlardan eylesin. Hesabını doğru yapanlardan eylesin. Nasıl kazanırım derdinde olanlardan eylesin bizi. Amin. Yoksa başkasını hesaba çekip yanlışı, hatayı, kusuri görmeye çalışanlar şeytanın tuzağına düşer. Kendini unuturlar. Allah bizi kendisi unutanlardan eylemesin. Amin. Rabbini unutanlardan eylemesin. Amin. Nerede olursak olalım bizi huzurunda olduğunu bilip öyle düşünüp, öyle konuşup, öyle yaşayanlardan eylesin inşallah. Amen. Allah bütün kardeşlerimizden, bizi dinleyen kardeşlerimizden, ilgin kardeşlerimizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, bu Efendimizin duasına biz de duamız odur ki Allah bizi sözün en güzeline vahyine hidayet etsin. Sözün en güzelini söyleyenlerden eylesin inşallah. Efendim bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşça kalınız, esen kalınız. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.